Altınoluk Yayınları Sunar Altın Silsile Osman Nuri Topbaş İmam-ı Rabbani Ahmet Faruki Sirhindi Rahmetullahi Aleyh Her şeyden evvel şeriate ittiba Müslümanların hayatına pek çok bid'at ve hurafenin girdiğini büyük bir ızdırapla müşahede eden İmam Rabbani Rahmetullahi Aleyh, Allah'ın hükümlerinin tekrar hayata geçirilmesi için büyük gayret sarf etti. Sohbetlerinde, mektuplarında ve eserlerinde sık sık bu hususa temas edip şöyle buyurdu. Şeriatin üç kısmı vardır. İlim, ilim, Akayet ve fıkıh, amel ve ihlas, tasavvuf. Bu üçü gerçekleşmeden şeriat tahakkuk etmez. Şeriat ne zaman yaşanırsa, işte o zaman bütün dünyevi ve uhrevi saadetlerin üzerinde olan Cenabı Hakk'ın rızası kazanılmış olur. Ayet-i Kerime'de şöyle buyrulur. Allah'ın rızası en büyüktür tevbe 72 Şeriat, bütün dünyevi ve uhrevi saadetleri temin etmektedir. Şeriatin ötesinde ihtiyaç duyacağımız başka bir gaye yoktur. Sufilerin teksif olduğu tarikat ve hakikat ise şeriatin hadimleridir. Bunlar şeriatin üçüncü kısmı olan ihlası tamamlarlar. O halde bunları elde etmekten maksat, şeriatı tamamlamaktır. Yoksa şeriatin ötesinde başka bir şey değildir. Seyr-ü esnasında sufilere verilen haller, ilhamlar, manevi ilim ve marifetler asıl maksat değildir. Bilakis onlar, tarikat çocuklarının terbiye edildiği vehimler ve hayallerdir. Bütün bunlardan geçip, sülük ve cezbe makamlarının nihayeti olan rıza makamına ulaşmak gerekir. Çünkü tarikat ve hakikat menzillerini aşmanın gayesi, rıza makamına ulaşmak için lazım olan ihlasın tahsilinden başka bir şey değildir. İnsan için ilim zaruridir. Lakin ilmin kulu takvaya, yani Allah korkusuna erdirmesi ve marifetullah'a götürmesi lazımdır. Zira ayet-i kerimede buyrulur, Kulları içinde ancak alimler Allah'tan hakkıyla korkarlar. Fatır 28 Kul ilmiyle amel etmelidir. Ancak amelleri de ihlasla yapması icap eder. Zira ameller ancak ihlasla kabul edilir. Zünnun-ı Mısrî Hazretleri şöyle buyurur: Bütün insanlar ölüdür. Alimler bundan müstesnadır. Bütün alimler uykudadır. İlmiyle amil olanlar bunun dışındadır. İlmiyle amel edenlerin de aldanma ihtimali vardır. Ancak ihlaslılar müstesnadır. İhlaslılar da dünyada her an büyük bir tehlike ile karşı karşıyadırlar. Hasılı ilim, amel ve ihlas birbirini tamamlayan unsurlardır. İmam Rabbani Rahmetullahi Aleyh, şeriatla tasavvufun birbirinden farklı olmadığını anlatmak için, Bahaüddin Nakşibend Hazretlerinin şu sözünü naklederdi. Seyr-ü maksat, icmali yani özet olan bilgiyi tafsilatlı hale getirmek, delil ile bilineni keşif ile bilmektir. Buna göre tarikat, şeriatın hakikatine ulaşmaktır. Yoksa şeriat ve hakikatten farklı bir şey değildir. Batın zahirin tamamlayıcısı ve kemale erdiricisidir. Bu sebeple şeriatin zahirine ve ehli sünnet alimlerinin icmaına üzerinde ittifak ettikleri hükümlere aykırı olan keşifler kabule layık değildir. Nitekim İmam Rabbani rahmetullahi aleyh şöyle buyururdu: Manevi haller şeriate bağlıdır. Şeriat hallere bağlı değildir. Çünkü şeriat sağlam ve kesindir. Doğruluğu vahiyle sabittir. Hallerse zannidir. Keşif ve ilhamla sabittir. Bir vakit farz namazı cemaatle eda etmek, binlerce çile doldurmaktan daha faziletlidir. Bununla birlikte şer'i esaslara riayetle birlikte yapılan zikir ve tefekkürler de çok faziletli ve ehemmiyetlidir. Yavrucum, vakitlerimizi daima Cenabı hakkı zikretmeye harcamalıyız. Alışveriş bile olsa yüce şeriate uygun olarak yapılan her iş zikir kabul edilir. O halde bütün hal ve hareketlerimizde şer'i hükümlere riayet edelim ki, bunların hepsi zikir sayılsın. Zira zikir, gafleti bertaraf etmektir. Ne zaman bütün fiillerimizde İslami emir ve nehilere uyarsak, işte o zaman emir ve nehilerin sahibinden gafil kalmamış ve onu daima zikretmiş oluruz. Ey kardeşim! İki şeyde gevşeklik olmadıkça mesele yoktur. Birisi şeriat sahibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin izinden gitmek. Diğeri de seni irşad eden şeyhe karşı ihlas ve muhabbet. Bu ikisi varken binlerce karanlık çökse zararı yoktur. Fakat Allah muhafaza buyursun, bu iki şeyden birinde noksanlık zuhur ederse kişi daimi zikir ve murakabe halinde olsa bile bu hüsran üstüne hüsrandır. Zira onun zikir hali bir istidraçtır ve akıbeti de kötüdür. Allah Teala'ya canı gönülden yalvararak bu iki hususta sebat ve istikamet talep etmek gerekir. Çünkü bunlar İşin aslı ve kurtuluşun ana sermayesidir. Yine İmam Rabbani rahmetullahi aleyh şer'i ilimleri öğrendikten sonra tasavvufa yönelmeyi tavsiye ederek şöyle buyurur. İtikat ve amele dair iki kanat elde ettikten sonra Hak Teâlâ'nın lütuf ve inayetiyle takva ehli kişilerin yüce yoluna girmek icap eder. Bu yola girmenin gayesi, itikat ve amel hususunda bildirilenlere ilavede bulunmak veya onların haricinde yeni bir şeye ulaşmak değildir. Zira böyle bir şey ayak kaymalarına götüren, asıl maksattan uzak beklentilerdendir. Tasavvufa girmekten maksatsa, itikadın şek ve şüphe ile sarsılmaması için yakîn ve itminan kazanmaktır. Cenab-ı Hak şöyle buyurur, Agah olun, kalpler ancak Allah'ı zikretmekle tatmin olur. Ra'd 28 Tasavufa girmenin bir diğer maksadı da, salih amelleri rahat ve kolay bir şekilde yapabilmek ve nefsi emmareden kaynaklanan tembellik, inat ve zıtlaşmayı yok etmektir. Sufilerin yoluna girmekten maksat, gayb alemine ait bir takım suretleri ve şekilleri müşahede etmek, keyfiyete bağlı olmayan bazı renkleri ve nurları görmekte de değildir. Zira bütün bunlar oyun ve boş işler sınıfına dahildir. Görünen alemdeki nurların ve suretlerin ne kusuru var ki insan bunları bırakıp da bir takım riyazet ve mücahedeleri yaparak gayb alemine ait suretleri ve nurları görmeyi arzulasın. İki alemdeki suretler ve nurlar da Cenab-ı Hakk'ın yarattığı şeylerdir ve Allah Teala'nın varlığının delillerindendir. Zahirimizi şer'i ölçülere uygun şekilde tezyin ettikten sonra, amellerimize gaflet bulaşmaması için batınımıza yönelmeliyiz. Zira batın desteği olmadan zahirimizi şer'i hükümlere uygun hale getirmek çok çetin bir iştir. Alimlerin vazifesi fetva vermektir. Ehlullahın işi ise ameldir. Batına ehemmiyet vermek, zahire de ehemmiyet vermeyi icap ettirir. Batınla meşgul olurken zahiri ihmal eden kimse zındıktır. Onun elde ettiği batınî hallerin hepsi istidraçtır. Batınî hallerimizin sıhhatini gösteren en iyi ölçü, zahirimizin şer'i ölçülere göre tanzim edilmesidir. İstikamet yolu işte budur. Hasalı zahirle batın birbirini tamamlayan iki unsurdur. Biri olmadan diğeri daima noksandır. Ehli sünnet vel cemaat İmam Rabbani Hazretlerinin zamanında bozuk fikirler ve batıl akımlar iyice çoğalmıştı. Çoğu Müslümanın akaidi sarsılmış, ibadet ve muamelatı ifsad olmuştu. Buna çok üzülen İmam Rabbani Rahmetullahi Aleyh, bütün gücüyle çalışıp gayret ederek insanlara tekrar ehli sünnet ve cemaat yolunu talim ediyordu yazdığı mektuplarla bıkıp usanmadan yorgunluk ve bezginlik göstermeden insanları tekrar tekrar ehli sünnet itikadına teşvik ediyor ve onu bütün tafsilatıyla izah ediyordu. Fıkhi bilgilerin tafsilatını da ilmihal ve fıkıh kitaplarına havale ediyordu. Ona göre bir mürşit Yeni intisap eden müridine Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflere iğne ucu kadar bile muhalif görünen keşif ve rüyalara asla ehemmiyet vermemesini tembihlemelidir. Ayrıca ehli sünnet itikadına göre inancını düzeltmesini, kendisi için zaruri olan fıkhi hükümleri öğrenip bununla amel etmesini tavsiye etmelidir. İmam Rabbani Rahmetullahi Aleyh kendisi de müritlerine dini ilimlere ait muhtelif kitapları okutur, uzak bölgelerdeki vekillerine gönderdiği mektuplarında bunları okutmalarını ısrarla hatırlatırdı. O kitaplardan bazıları şunlardır. Tefsirden Beyzavi, Hadisten Buhari ve Müşkatül Mesabih, fıkıhtan pezdevi ve hidaye, akaitten şerhü'l-mevakif ve haşiye-i adudi, tasavvuftan avarifü'l-mearif. İmam Rabbani rahmetullahi aleyh, fıkhi meseleleri ezberinde tutmasına, onları çok iyi bilmesine ve fıkıh usulünde tam bir selahiyete sahip olmasına rağmen, Herhangi bir mesele zuhur ettiğinde, ihtiyaten güvenilir kitaplara müracaat eder, onları yanından ayırmazdı. Fetva verilen görüşe ve büyük fıkıhçıların tercihine göre amel ederdi. Bir mektubunda şöyle yazmıştır. Dostlarıma daima söylediğim ve ömrümün sonuna kadar da söyleyeceğim nasihat, Ehl-i Sünnet ve Cemaate ait kelam kitaplarındaki bilgiler istikametinde inancını düzelttikten ve farz, vacip, sünnet, mendup, helal, haram, mekruh ve şüpheli şeklindeki fıkhi hükümlerden yapılması gerekenleri yapıp terk edilmesi gerekenlerden kaçındıktan sonra kalbi Hak-ı dışındaki şeylerle meşgul olmaktan kurtarmaktır. Sünnet-i Seniyye'ye İttiba Hassasiyeti İmam Rabbani Hazretleri, küçük büyük her hareketinde, Mutlaka resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine uyar ve herkese de böyle yapmalarını tavsiye ederdi. Bir defasında şöyle buyurmuştu. Muvaffak olmamızda gayretlerimizin payı ne ki? Ne varsa hepsi Allah'ın lütfudur. Ama buna mutlaka bir sebep gösterilmesi gerekirse derim ki, bütün lütufların sebebi, gelmiş ve gelecek bütün insanlığın efendisi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bağlanıp onun mübarek izinden gitmektir. Ben bütün muvaffakiyetlerimi buna bağlıyorum. İnsana bir şeyin azı veya tamamı nasip olmamışsa, bunun da tek sebebi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tam olarak uyma hususunda bir kusurunun olmasıdır. Bir defasında gaflete düşerek abdesthaneye sağ ayağımla girdim. Sünnete uymayan bu davranışım sebebiyle o gün birçok manevi halden mahrum kaldım. Yine İmam Rabbani rahmetullahi aleyh bir gün talebelerinden birine, ''Bizim bahçeden birkaç karanfil getir.'' buyurmuştu. O da gidip altı tane karanfil getirdi. Hazret bunu görünce mahzun bir eda ile şöyle buyurdu. ''Bizim talebeler hala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ''Allah tektir, teki sever.'' hadisi şerifine dikkat etmiyorlar. Halbuki buna dikkat etmek müstehaptır. İnsanlar müstehabı ne zannediyorlar? Müstehab Cenabı Hakkın sevdiği şeydir. Allah Teala'nın sevdiği bir amelin karşılığında bütün dünya ve ahiret verilse yine de hiçbir şey verilmemiş demektir. Biz müstehaba o kadar riayet ederiz ki yüzümüzü yıkarken bile suyu önce sağ tarafımıza getiririz. Zira işlere sağdan başlamak da müstehaptır. İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh bir mektubunda şöyle yazmıştır. Fazilet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şerefli sünnetine uymaya, meziyette onun getirdiği şeriatı yaşamaya bağlıdır. Mesela sünnete ittiba niyetiyle öğle uykusuna yatmak, sünnete uygun olmayan pek çok nafile ibadetten daha faziletlidir. Allah'ın emrine uyarak bir dirhem zekat vermek, kendi arzusu istikametinde dağlar kadar altın harcamaktan çok daha büyük bir meziyettir. Talebelerinden biri, Hazreti İmam'ın günlük dua evrat ve nafile ibadetlerini yazmak için izin istemişti. İmam Rabbani rahmetullahi aleyh tabi olmaya layık ameller Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin amelleridir. Hadis kitaplarına bakıp oradan öğreniniz buyurdu. Talebesi Efendim zat halinizin amelleri de zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin amellerine uygundur diye ısrar edince İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh peki o halde yazınız ama çok dikkatli olunuz. Kavli ve fiili sünnete uygun olanları yazıp böyle olmayanları yazmayınız buyurdu.